Ben engelliyim ama hafızım. Aynı zamanda konuşmamda da sıkıntı var. Konuşmamda sıkıntı olduğu için harfleri düzgün çıkaramıyorum. Bunda bir beis var mıdır? Efendim Hatimetul muhakkikin Muhakkiklerin sonuncusu i̇bn Abidin rahmetullahi aleyh buyuruyor ki işte meşhur fıkıh haşiyesinde Efendim diyor birisi Heltek olsa diyor, belli harfleri çıkaramasa Bu ne yapacak? Cehd edecek, gayret edecek, sonuna kadar uğraşacak O harfleri çıkarabilmek için Peki ama yapamıyor İmamlık yapmasın ama Kur'an-ı Kerim okumaya devam etsin Kendi namazını kılsın Aynı bölümde İmam e, i̇bn Abidin Rahmetullahi Aleyh Yine buyuruyorlar ki Birisi belli harfleri çıkaramıyor Mesela yakana budu diyecek nabudu diyor mesela e, ne diyor ne budu diyor nabudu diyecek yerde ne bu diyor e, Efendim diyecek alemin diyecek yerde remhamdulilla rob bile diyecek yerde alemin diyor diyemiyor bunları uğraşıyor ama cehdediyorsa yine bu namazı olur diyor. Kur'an-ı Kerim okumaya devam etsin. Fakat bu tür problemleri olanlar, harfleri uğraşmasına rağmen çıkaramayanlar imamlık yapmasınlar. Ee, normal Kur'an-ı Kerim okumaya devam etsinler. Allah Teala la yukellifullah nefsen illa usaha. Gücünün üzerinde kimseyi sorumlu tutmaz kardeş. Ama ölçüde fukahanın koyduğu ölçü son noktaya kadar uğraşacaklar. Ama dil dönmüyorsa sorumlu değildir